Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Dünya ve ahiret için Kaynağımız Kur'an'dır diyoruz El Hak Böyledir Allah'ın izniyle Kur'an cennet rehberimiz olduğu gibi cennete gideceğimiz inşallah dünyamızın da kahrını çekmeye değer hayatımızı burada devam ettirmemize yarar hale gelmesi de Kur'an-ı Kerim'le olacak. Kur'an huzur kaynağımızdır. Ölümü şehadet umuduyla beklemeye vesile olacak kaynağımızdır. Bugün bu asırda yaşayan müminler olarak belki de Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünde en çok okuduğumuz bir zamanı yaşıyoruz. Binlerce, on binlerce Kur'an merkezleri var. Ama Kur'an nesli henüz ufukta görünmüyor. Kur'an okuduğumuz halde amel ettiğimiz kitap olmakta, henüz şefaatçimiz olmakta, hak ettiği yeri bulmuş değil. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Beyhakî'nin Şuab-ül İman isimli kitabından, hadis kitabından 1900. hadisi sizinle okumak istiyorum. Hadis bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine deniyor. Aynı zamanda bir sahabinin o döneme ait hatırasına da hadis diyoruz. Abdullah İbni Orva İbni Zübeyir Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kız tarafından torununun oğludur. Torunudur diyelim. Ayşe annemizin ablası Esma radıyallahu anhüme Zübeyir İbni Avvam radıyallahu hanımıydı. Onun oğlu Urve Uruven'in oğlu Abdullah. Esma radıyallahu anha bilhassa hicretle ilgili hatıralarda çokça geçen bir sahabi kadınının adıdır. Abdullah ninesi Esma'ya Kur'an dinleyen ashabın nasıl dinlediğini sormuş. Çok dikkatli dinleyeceğiz. Oldukça yoğun fikir, jimnastiği ve hareketliliği sağlayacak bir bilgi veriyor. Soru şu. Abdullah ninesine soruyor. Ninesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Ebubekir'in kızı Aişe radıyallahu anhumanın ablası. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı. Bu ashab-ı kiramı tanımıyor. Yani büyük bir sahabe bilgisi yok. Ama soru soruyor. Diyor ki Resulullah'ın ashabı aleyhissalatü vesselam, Kur'an dinlerken nasıldılar diyor. O da diyor ki yavrum, tam onları Allah'ın tarif ettiği gibiydiler. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, ciltleri yani derileri ürperirdi. gözleri yaşarır derileri ürperirdi Abdullah da demiş ki neneciğim ben mescitte bazı müminler görüyorum Kur'an okunduğu zaman bayılıyorlar Esma validemiz radıyallahu anha Kur'an okunurken bayılan Müslümanlara ait haberi duyunca "Ağuz bİllahim in demiş Şeytan demiş. Şu Amel İman'da 1900. hadisi şerif. Bir miktar fikrimizi hareket zorluluğu çekelim. Abdullah ibn i Orva İbn-i Zübeyir radıyallahu anhüm nenesi an, ninesi Esma'ya soruyor. Ashab-ı kiram Kur'an'ı nasıl dinlerlerdi? O da diyor ki tam Allah'ın tarif ettiği gibi. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, cildi, derileri titrerdi. Bu da genç bir delikanlı olarak şurada burada mescitte Kur'an dinleyen insanların bayıldığını görmüş Kur'an okurken dinlerken Esma radıyallahu anha Ebubekir'in Bekir'in kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabesi hicret arkadaşı Kur'an okunurken bayılan adamları duyunca euzubillahi mineşşeytanirracim demiş. Biz bu olayı dinleseydik elhamdülillah bıraksa abi gibi gözü yaşarmayı gitti adam ya. Kur'an adamı götürdü derdik. O ise euzubillahi mineşşeytanirracim demiş. Allah'a sığınırız bu halden. Burada genç kardeşlerim, Kur'an derdiyle dertlenmiş mümin kardeşlerim, iyi düşünülmediğinde, hiçbir şey yok gibi çıkıyor bu ifadeden. Ama Ebubekir'in kızı Esma, radıyallahu anhuma, Kur'an'ı bayıltan değil, göz yaşartıp, hareket ettiren bir kitap olarak anlıyor. Bir mümin Kur'an dinlediğinde gözü yaşarır, kalbi rikkate gelir, elleri ayakları titrerse, bir şeyler yapar Kur'an emretti diye. Bayılan ise çevresindekilerin başına dert olur sadece. Allah, bayılmalarını değil, kalpleri rikkate gelen, gözlerinden, gözlerinden, Gözler gözlerin yaşlarla dolduğu müminler istiyor. Teraa'yunhum tefizu mineddami. Gözyaşı ile dolmuş gözleri var. Wajilat kulubuhum Kalpleri ürperiyor. Bayılmak ise ayılmayı gerektirecek tehlikedir. Gözü yaşaran, tüyleri diken diken olan meydanlara çıkar. Teheccüde kalkar. Kütübhaneye koşar. Cemaate koşar. Bayılan ise abdesti de bozulduğu için lavaboya gitmek zorundadır. Allah Esma annemizden razı olsun. Bu bahsettiği bir hüküm değil. Dinin hükmü, yani kesin olarak kim Kur'an okunurken bayıldıysa günahkardır. Böyle bir hüküm yok. Ama Esma gibi bir kadın, Kur'an dinlemekten başka bir şey anlıyor. Hareket ettiren Kur'an istiyor duygulansın, tüyleri diken diken olsun, ve Rabbine koşsun. Bugün biz, teknolojinin geliştirdiği, en güçlü seslendirme cihazlarıyla, bülbül gibi sesi olan hafızlardan, Kur'an dinlediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Ağlamanın, Bini bir para. Bayılmalar, dökülmeler, tekbirler, salavatlar. Esma radıyallahu anha o sahneleri görse Euzubillahimineşşeytanirracim'den sonra cin suresini de okurdu herhalde. Çarpılmamak için ayet-el okurdu bir de. Genç kardeşlerimi özellikle Esma validemizin bu derin tefekkürünü kavramaya davet ediyorum. Kur'an ne için okunur? Ne için dinlenir? Bir müzik gibi maazallah duygularımızı deprestirsin diye değil. Duygularımızı depreştirmek ondan önce de imanımızı hareketlendirmek için. Dinlediğimiz bir aşr-i şerif, eğer, Allah'a imanımızı, bir adım daha ileri götürmüyorsa, günlük çalışmalarımızı, yarım saat artırmıyorsa, ne dinledik ki biz? Euzubillahimineşşeytanirracim o zaman. Esma radıyallahu anh'ın yaptığı gibi. Gerçi, Esma, radıyallahu anha bir de duysaydı ki bin euroya okumaya gidiyor o adamlar. Ne derdi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bunun için kardeşlerim ne oldu aramıza ne girdi Kur'an'la bunu merak etmeliyiz. Cinleri hareket ettiren cinleri bile pes ettiren Kur'an müminlerin çocukları olduğumuz halde kulağına ezanlar okunmuş çocuklar olduğumuz halde biz neden Kur'an'la hareketlenemiyoruz bu sorunun cevabını derin derin düşünmek zorundayız engelimiz de, elhamdülillah Kur'an'ın Değil meali, tefsirinin bile cep telefonlarında bulunduğu bir çağda hangi özrü Allah'ın önüne götüreceğiz biz? Belki 80 sene önceki mümin nesil, yasak ya Rabbi yasaktı, diyecekler. Ola ki özürleri kabul edilir. Biz ne diyeceğiz onlarca ilahiyat fakültesinde yüzlerce tefsir uzmanının bulunduğu bir toprakta yaşıyoruz. Biz ne diyeceğiz? Bir, kalpleri Kur'an'la ürperen mümin nesil. İki, Allah'ın adı anıldığında ayetleri okunduğunda gözleri yaşaran nesil. Üç, bu ürperen kalp, yaşaran gözden sonra hareket eden dil, hareket eden el, hareket eden ayak, hareketlenen vakıf, hareketlenen dernek, ayağa kalkan İslam cemaati, oturma odalarından göklere kadar nur yükselen Müslüman evler ortaya çıkmalıydı. Esma annemizin, radıyallahu anha, kalbindeki, Kur'an, ve onu anlayan sahabi mefhumu buymuş. Kur'an dinleyince bayılırsan, euzubillahimineşşeytanirracim dersen için. Bayılan Müslüman istemiyor ki Allah, gözü yaşaran, kalbi ürperen, ayakları hareket eden, o kampa, bu derse, bu cihada, bu tefekküre koşan mümin istiyor. Kur'an bunun için var. Burada kardeşlerim, mevcut mümin nesil olarak, Rabbimizin önümüzü açtığı Kur'an'la buluşma bolluğu, Bir önceki neslin adını anamayacağı kadar, hayal edemeyeceği kadar Kur'an'la buluşma fırsatları. Mısır'da Kur'an okuyan hafızı, onun dudakları sadakallahu lazim demeden burada dinleme fırsatı. Rabbimizin ne dediğinin, ne buyurduğunun anında yüz dilden tercüme edilme imkanı. Tüm bunları Rabbimizin Kur'an nimeti olarak tefekkür etmemiz ve refleks olarak ortaya koymamız gereken amellerimizle karşılaştırmamız gerekiyor. Yine bundan 80 önceki nesil, Fatiha suresi, ve namaz kılacak kadar iki satırlık bir ilave ile Çanakkale'ye koştular. Şimdi on yaşına gelmeden Kur'an şerefiyle şereflenmiş, belki de Kur'anın büyük bölümünü ezberlemiş neslin nereye gittiği düşünmek zor eğer Kur'an'ımızın onca azameti ve büyüklüğüne rağmen bizim zihinlerimizdeki mesafesi günlük hayatımızla mesafesi bu engellerden dolayı bir türlü aşılamıyorsa bir kere biz Rabbimizin kitabını hayat rehberimizi bu gıdamızı bu şekilde bir kenara bıraktıysak maazallah, dünyanın nasıl döndüğünü değil, dünyanın neresi olduğunu bile anlayamayız. Dünya neresidir? Ne için buradayız? Bunu bile anlayamayız. Nerede kaldı ki dünyayı çevirip duracağız? Dünyayı elleriyle çeviren nesil, Rüstem'in karşısına dikilip elindeki bastonu bir çoban öbür çobanla konuşuyor gibi tak tak diye sarayın Çinilerine vuran adam, Kur'an'ın gözünü yaşarttığı adamdı. Kur'an'la tüyleri diken diken olan insandılar. Dolayısıyla saraylara girerken, Allah'ın mülkünde, hiç bile olmayacak kadar basit yerlere girdiklerini düşündüler. Şimdi beş yıldızlı otellerdeki toplantılarda, Kur'an okumak için girenler bile, o heybeti taşıyamıyorlar. Burada, nimet bolluğunun, Allahu Teala'nın, bu büyük Kur'an nimetini, Karşımıza bu şekilde kolayca koymasının getirdiği bir şımarıklıktan söz edebiliriz. Bu nimetin altında ezilmek korkusu taşımalıyız. Kur'an ile aramızda ne engel var? Elhamdülillah iman engeli yok. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bütün ağaçlar, bütün yapraklar secdeye kapansa insanla beraber de elhamdülillah dese azdır Allah için. İman şube, iman tereddüdümüz, iman barikatımız yok elhamdülillah. İman ediyoruz. Elhamdülillah. Fakat buna rağmen sıkıntı var. Sıkıntı var. Kur'an bayıltıyor bizi. Miting meydanındaki gibi bağırtıyor. Mısırlı hafızların Kur'an okuması esnasında kendinizi bağıran çağıran bir miting erbabının ortasında zannedersiniz. Bitirmeye görsün hafız, çalkalanıyor salon. Alkışlayıp ıstık tutturmadıkları kalıyor. Ama Esma anamız görmeyeydi o salonları. Bu camileri görmeyeydi. Cin suresi okumuştu onların üstüne. tefekkür dosyası açmak istiyorum engelimiz ne Kur'an'la aramıza ne girdi Allah'ın kitabıyla buna birkaç kalemde cevap vereceğim sonra da bu engelleri yerle bir edecek nesle işaretler vermek istiyorum Seyyid Kutup Rahmetullah Aleyh'in deyimiyle Kur'an nesli örnek Kur'an nesli. İnşallah buna muvaffak olmak için biz yaşayacağız. Sizin gibi genç mübarek nesiller de yeryüzünde Allah'ın kitabı ile açan çiçekler gibi yepyeni bir Kur'an nesli olacaklar inşallah. birinci sorunumuz kardeşlerim. Kur'an'ı Mızı Kur'anımızı matematiksel rakamlar üzerinden düşünme konusudur, uygulama, pratik yapma konusudur. Bu bir engeldir. Nedir bu engel? Kaç cüz okudun? Kaç hatim indirdin? Engel. Esasen ne kadar Kur'an? O kadar müminlik, Müslümanlık. Ama bu bir kuru yarışa döndüğü zaman, Ramazan'da şu kadar atim okudum, şu kadar sayfa okuduğuma döndüğü zaman, o Esma annemizin bahsettiği, göz yaşartan, deriyi hareketlendiren, kalpleri hürperten, Kur'an ortada olmuyor o zaman. Kaç sayfa okudun değil, hangi ayeti hazmettin diye yol almak lazım. Çok iyi bildiğiniz bir vakiayı zikredeceğim. Şu ül İman'da yine 1804. Hadisi Şerif'te, İmam Malik Rahmetullahi Aleyh, Abdullah ibn Ömer'den İmam Malik biliyorsunuz Abdullah ibn Ömer'in talebesi, Nafe'in talebesidir. Yani ilimde Abdullah ibn Ömer'in torunu gibidir. Abdullah ibn Ömer'in babası Ömer radıyallahu anh'ın Bakara suresini 8 yılda inceleyip öğrendiğini söylemiş bunu 12 yıl diye de rivayet ederler 8 yıllık rivayet daha insaflı geldi bana da bunu buraya alayım dedim 290 civarında hadi 300 ayet diyelim uzun ayetleriyle 300 ayettir 7000 civarında ayeti olduğunu düşünürsek Kur'an-ı Kerim'in, bu 300 ayet Kur'an-ı Kerim'in ne kadar yapıyor? Ömer gibi bir mümin, o ayetlerin çoğu onun yanı başında indi zaten. Niye indi? Nerede indi biliyor. Arapça sorunu yok. Buna rağmen 8 yıl bir Bakara suresine ayırmış Sekiz yılda Kaç hatim indirirsin Sorulur bizde Alimallah Bir çocuk sekiz senede Bir Kur'an kursunda Bakara suresini Ezberlese Onu kapıcı olarak o kursda tutmaz hocalar Ama Ömer Radıyallahu anh Ömer olarak Rabbine gitti. Tam Müslüman olarak gitti. Bu matematiksel boyutuna Kur'an'ın takılmamız, elbette ibadet fonksiyonunu öldürmez. Yüz ayet okuyan, elbette 90 ayet okuyandan daha çok sevap kazanmıştır. Ama yaşaran gözler, Tutan Kur'an olan eller, Bakan göz olan Kur'an, Kimde sorulduğunda, Matematiğe değil, Kaliteye takılanda, Demek zorundayız. Gerekiyorsa, Bir Fatiha suresi için, Bir Müslüman, Beş sene, Okunması talimi, tecvidi, Tefsiri, Haftada üç gün derse gider mi desek, bu vakit israfı mıdır desek, haşa, vaktin ta kendisidir deriz. Fatiha suresi için değil, başındaki besmele için bile, beş sene azdır dahi. Kur'an gibi bir kitabın, bir ayeti olan, besmele için bir ömür harcansa ne olur? Matematiksel olarak baktığımızda ise, Besmele'nin hakkı iki dakikadır. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam işte de Besmele. Düşünürüz biz. Tekrar ediyorum. Kitabımızın, bir ayetinin fazla okunması, matematiksel değer rakamlar olarak, elbette Allah'a bir adım daha fazla yaklaşmaktır. Ama, Kur'an gibi bir nesil, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an, bakan Kur'an, Duyan Kur'an'ın ahlakı Kur'an olan nesil olmak başka bir şey. Aramızdaki barikatlar, Kur'an-ı Kerim ile aramıza giren mesafelerin temel nedenlerinden biri, Hatim indirme diye bir şeye takılmaktır. Çocuğumuz hatim indirdi sloganı, Kur'an'ın filan ahlakıyla ile ahlaklandığından daha değerli. Mesela bir Müslüman anne baba, camiye gönderdiği çocuğunun, bugün Hatim indirdim anne, dediğinde, baklavalar yapıyor, komşularını çağırıyor, bizim çocuk Hatim indirdi diyor. Bunu Müslümanlık olarak kabul ediyoruz. Elhamdülillah. Elbette Müslüman anne, bununla sevinecek. Ama, çocuk, Camiden geldiğinde zile bastı, kapıyı açtı anne. Selamun aleyküm annecim dedi. Bugün baklavadan daha değerlisini yapmak lazım. Niye? Kur'an'ın bir ayeti وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيِّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوُدُّهَا Ayeti çocukta dil olmuş. Kur'an onun için öğrenilir zaten beşinci hatimini bitirdi bir senedir camiye gidiyor hala selam vermiyor içeri girerken namazı filan konuşmuyorum yani <gülüyor> namaz beş vakit hala selam vermiyor hatim indirdi çocuk ama baba içeri girdiğinde selamun aleyküm diyor ve aleykumusselam demiyor Kur'an'ın hatmi var kendisi yok o zaman matematiksel takıntı bu işte sayfalarını çevirdik yüreğimizi Kur'an'dan tarafa çeviremedik demektir bir numaralı sorun budur iki numaralı sorun da kardeşlerim Kur'an'ın dilinden başta Arap toplumu olmak üzere Müslümanların uzaklaştırılmış olmalarıdır bu yüzden yaşadığımız topraklarda sanayi devrimi yapılmadan tren yolları, karayolları devrimi yapılmadan, sağlık devrimi yapılmadan, doğru dürüst nüfus sayımı bile yapılmadan, ziraatla ilgili tedbirler alınmadan, ekonomiyle ilgili hiçbir yatırım yapılmadan, dil devrimi, harf inkılabı yapılmasının nedenini iyi anlamak zorundayız. On tane traktör yoktu bu ülkede, harf inkılabı yapıldığında, Osmanlı'nın bıraktığı demir yollarına 5 kilometre ilave yapılmamıştı. Harf devrimi yapıldığında. Neden? Harf devrimi ciddi bir şekilde Müslümanların Allah'ın kitabından soğumaları demekti. Bu soğuma, zamanla Kur'an'dan uzaklaşmış nesil anlamına geliyor Arap ülkelerinde bilhassa Kur'an dili Arapçanın yerine adına Ammice denen yöresel seviyesiz kuruş etmez dillerin konuşulma nedeni de budur elbette üçüncü neden olarak da mevcut günah dosyalarımızı maalesef konuşmak zorundayız Kur'an'a ne kadar sarılacağız desek de katılaşan kalplerimiz artan günahlarımız Kur'an'la aramızdaki mesafenin fersah fersah büyümesine neden olmaktadır barikatlar sayıca artıyor demektir. Bu günahlara, özellikle de kardeşlerim, genç kardeşlerim, özellikle, müziği ilave etmek zorundayız. Çünkü müzik, kıyamete doğru, ağırlığı ve yaygınlığı artacak, baş günahlardan biridir. Müzik, ilahi adıyla da olsa, sanat, sanat, müziği adıyla da olsa tasavvuf müziği adıyla da olsa kökleştikçe Kur'an bize mesafe koyacaktır hiç yapacak bir şey yok ne kadar caizdir ne kadar haramdır bu belki bir fıkıh araştırması meselesidir ama müziğin Kur'an'la aramızdaki mesafeyi büyüttüğü Hayat gerçeğidir. Müzikten zevk alan kulakların Kur'an'la haşır neşir olması zor bir ihtimaldir. Ve bir başka maddemiz, dördüncü maddemiz, neden Kur'an'la aramızda mesafeler var, bunu konuşuyoruz. Bir madde azmanlığı çağında yaşıyor madde azmanlı. Neredeyse madeni çocuklar doğuracak anneler. Her şey maddeye dönüştü. Para iman gibi bir değer oldu. Beton yığınları hayatın vazgeçilmezi oldu. Çamurdan yaratıldığımız halde topraktan nefret eder olduk. Çıplak toprak göremiyoruz. Üstüne beton atıyoruz hemen. Bu katı maddeli hayat bütün kelimenin ifade ettiği anlamlarıyla ortak manada söylüyorum. Bu katı madde düşünceli hayat ruhların kitabı Kur'an'a girecek kulak bırakmadı, görecek göz bırakmadı, yerleşecek vicdan bırakmadı, Kur'an göklerden inen bulut gibidir, beton yığınlarını delip geçemiyor, bu evlerimiz beton ev olmasın anlamında değil, ama beton kalbimizin etrafında sur olmamalı anlamında bir ifade, ve bir başka sebep, beşinci sebebimiz, Müslüman olarak biz siyasetimizden ve kültürümüzden uzaklaştırılmış Kur'an'ın camilerde, evlerde ve mezarlıklarda bize yeteceğini zannediyor hayatın yüzde yüzünü siyaset yönlendiriyor kültür hayatın yüzde yüzünde var cami hayatın yüzde kaçıdır mesarlıklar hayatın yüzde kaçıdır hayat siyasetle yürüyor kültürle yürüyor bu iki şeyde de Kur'an yok arayanı yok Kur'an mehcur bir kenarda bırakılmış yetim çocuğa döndürülmüştür siyaset meydanında ve kültür alanlarında besmele ile cuma hutbesi bile başlamıyor artık hamdele ve salvele ile konuşma sadece tefsir derslerine mahsus kabul ediliyor bir örnek olsun diye bu meselemiz hamdele salüvele ile bitecek bir mesele değil ama büyük bir sıkıntı Kur'an'ımız siyasetten ve kültürden uzaklaşmıştır biz dünyayı Kur'an'ın döndüğü eksende nasıl döndüreceğiz dünyaya siyaset yönünü veriyor insanlar kültürle yaşıyorlar bu iki şey Kur'an'ın rengini aldığı zaman bizim dünyanın eksenini de Kur'an'a göre, şeriatımıza göre döndürmemiz biiznillah mümkün olacaktır. Bir başka altıncı meselemiz neden Kur'an'ımızdan bu denli soğuk bir mesafede duruyoruz? Neden Kur'an'ımız bize hayat vermiyor? Esma validemizin radıyallahu anha tefekküre sevk eden mesajından bugün ne anlamalıyız? Sorusunun altıncı cevabı kardeşlerim. Kur'an'ımızın yanlış yönlendirilmiş anlayışlarla işgal edilenmesinden bir boyutu da Kur'an'ın tek bir zaviyeden ele alınmasıdır. Bir boyuttan düşünülmesidir. Bir suresinin ağırlıklı hale getirilmesidir bir hükmünün çok fazla öbürlerini ezecek şekilde öne çıkarılmasıdır. Bunlara farklı örnekler zikredebilirim. Mesela, Yusuf aleyhisselam kıssası Kur'an'ımızda, bir hayattır olduğu gibi. Bu sure ve bu olay Kur'an'da öğrenildikten sonra, Züleyha ile Yusuf sonra evlendiler mi? Düğününü Firavun'un sarayında mı yaptılar diye soran bir Müslüman, Kur'an'ı ezmiş geçmiştir. Neden? Asiye, Firavun'dan çocuk doğurmuş muydu? Buna takılıp kalan, Asiye'nin imanını anlayamayan, Kur'an'ı ezip geçmiştir. Neden? Neden? İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Müslüman mıydı acaba? Hadi babası Müslüman değildi. Bunu merak edip araştıran, Kur'an'ı ezip geçmiştir. İnkar etmiştir demiyorum. Kur'an'ın vereceği mesajları, ezip geçmiştir. Neden? Çünkü mümin, bu benim için gerekli olsaydı, Allah bunu ilave ederdi bu ayete. Düşünür. İbrahim Aleyhisselam olayından, Ümmeti Muhammed'e gerekli olanını Allah vermiştir. Gerisi ayrıntıdır, detaydır. Yusuf aleyhisselam olayından Allah, gerekli olanı vermiştir. Mümin, bunun daha gereklileri vardı mı diyecek Allah'a. Bir noktadan Kur'an'a takılmak, fark etmeden Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Çünkü Kur'an bütün gıda türlerini ihtiva eden bir market gibiyken marketten sadece salça alıp çıkarsın sen o zaman. Senin gıdan için gerekli olan onlarca ek gıdayı orada bırakar çıkarsın. Kur'an'ın sadece cihadı anlattığını zannederek Fatiha'dan Nasa kadar her ayeti cihat yorumuyla yorumlayan ezer geçer Kur'an'ı fark etmeden Aynı şeyi Kur'an'ı sadece ahlak kitabı zanneden de ezmiş geçmiş olur Kur'an'ı Kur'an'ı sadece zikir kitabı zanneden Allah'a zikretmekten ibaret zanneden Her şey zikirdir diye yorumlayan da Kur'an'ı ezmiş geçmiş olur Kur'an-ı Kerim'in mealini oku, tefsirini oku Boşver gerisini diyen de Kur'an'ı ezer geçer siz Kur'an'ı ne edeceksin? Aleyhi ve selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Kur'an Kur'andır. Getireni gönder Kur'an'ı al. Var mı böyle bir şey? Aşırılık boyutuna taşınmış her konu Kur'an kaynaklı da gösterilse Kur'an'ın ezilme nedenlerinden olur bu açıdan çok basit bir örnek arkadaşlar Kur'an'ımızın en büyük emirlerinden uygulama ve pratiklerinden biri namazdır ama namaz Haccin yerine oturmaz hac Kur'an'ın emridir ama namazın yerine oturmaz çünkü Kur'an'ımız Hayatın tamamını, evrenin, bütününü kuşatmak için gelmiş bir kitaptır. Sen kendi köyünü dünya zannedersen, gerisine ne diyeceksin dünyanın? Kur'an'ı, bu dar kafalılıktan da kurtarmak lazım. Altıncı, temel, Kur'an'la aramıza, mesafe girmesinin nedenlerinden biri de budur. Burada hızlı bir şekilde kardeşlerim, engelleri, ve riski söz ettikten sonra burada muhakkak Kur'an'la aramızdaki mesafeleri kaldırmak mümkünse küçük küçük mesafeler bırakarak yani önce küçük küçük hallederek birden bir devrim yapmak belki de zor olabilir yani küçük küçük adımlarla da olsa gitgide Kur'an'a biraz daha yakın bir mümin haline gelmek için de tavsiyelerimiz var nefsimize kardeşlerimize ve dert edinmiş bütün müminlere bir Kur'an'ımızın azametini yeniden düşünmek lazım Bakara 15 dememeli bir mümin Bakara suresinin 15. ayeti demeli ansiklopedi sayfası zikreder gibi Kur'an-ı Azimuşşan'dan yer zikretmemek lazım. Böyle yapan gavur olur. Değil. Ama ta'zim bunu gerektiriyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا min تَقْوَى kulub. Allah'ın mukaddesatını ta'zim edenler, saygılı gösterenler kalp ta'zimi yapmış olurlar. Kalplerini canlandırmış olurlar diyor Rabbimiz bir Kur'an'a tazimimiz okumasından bakmaktan onu bir rafta musaf olarak tutmaktan her açıdan Kur'an'a tazimimiz nedir bir Müslüman gazetesini koyduğu masada musafını da koyuyor onun üstüne kitaplarını koyuyor sonra öbür günkü gazeteyi bir daha musafın üstüne koyuyor bunlar tazimi engelleyen şeyler. Kur'an'ımızın, musaf olan şekline de, yazılı şekline de, tazim göstereceğiz. Ayetlerine, surelerine de, tazim göstereceğiz. Ki, ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın, bereketi, ta iç, kılcal damarlarımıza kadar, işlemiş olsun. İkinci sorun kardeşlerim ve ikinci tedavimiz Kur'an kalplere hitap eder. Ölü kalp Kur'an'ı duyamaz. Kalpleri öldüren şeyler nelerse gıybetten, nemimeden, iftiradan, yalandan, iman zafiyetinden, zikrullahı az yapmaktan neyse artık kalp ihyası programları yapmamız lazım. Bunun için de, İmam Gazali'mizin rahmetullahi aleyh, ihya-i dinden kalp afetleri ve kalbi ihya bölümünü, şöyle güzel bir kamp yapıp okumak lazım. En azından, şöyle onu beşte bir oranında özetleyip okumak lazım. Çünkü biz kalp ümmetiyiz. Kalplerimizde enerji zafiyeti oluştukça bize ezan da tesir etmez. Kur'an da tesir etmez. Etmiyor denedik. Bir başka tavsiye sık sık tövbe etmek, istiğfar etmek gerekiyor. Neyin tövbesini yapacağım kim diyorsa o bu söze tövbe etmeli zaten. Tövbe edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Kesinlikle tövbe gündemimiz olması lazım. Tövbe için, istiğfar için akşam ve sabah seyyidül istiğfarı okumayı bu açıdan özellikle tavsiye edebiliriz. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente khalaqteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِ فَغْفِرْلِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidül istiğfar istiğfarın seyyidi buyuruyor. Bunu samimi bir şekilde hissederek hissederek yatarken okumalı işe çıkarken okumalı bunun bir biiznillah teala tevbe hareketliliği sağlayacağını istiğfar hareketliliği sağlayacağını umuyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi bu şekildedir ve dördüncü canlanma umudu taşıyan canlanma teşviki gerektiren dördüncü tavsiyemiz fitnelerden uzak durmaktır. Özellikle kafirlerin tezgahlayıp kotarıp müminlerin gündemine bir yolla ulaştırdıkları Kur'an'ımız etrafındaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisi şerifleri etrafındaki fitnelerden uzak durmak. Ümmeti Muhammed'in asırlardan beri iman ettiği şeyleri, bir gazete haberi gibi, ulu orta konuşmak bir fitne çeşididir. Neredeyse insanlar Kur'an'ımızı, yahu yeniden dizelim ya bu sureler anlamlı dizilmemiş, alfabetik dizelim bu sureleri, derlerse şaşmayınız. Ümmetimizin, 1400 senedir gittiği güzergahta gitmek zorundayız. Kur'an'ımızla ilgili, herhangi bir, dedikodu, herhangi bir ulu orta konuşulmuş söz, fitnedir. Bu fitne de, Allah'ın kitabına karşı cüret edilmiş bir fitnedir. Bundan uzak duracağız, sahibinden uzak duracağız. Ben, ben, şahsi kanaatim olarak söylüyorum dini bir hüküm olarak söylemiyorum senelerce namaz kılmış oruç tutmuş, Kur'an okumuş Ramazan'da atim dinlemiş birisi çıkıp da bana hocam inanmıyorum ama edepsizin biri çıktı diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki miras ayetlerinde matematiksel hata var diyor kafirdir değil mi? deyince bile onun iman açısından soruyu soranın, o kafirdir değil mi? diye soranın iman açısından fitneye düştüğü kanaatindeyim. Bunu bir dini hikm olarak söylemiyorum. Ne olarak söylüyorum? Bunu mümin sormak için bile ağzını alamaz. Yok değil mi şüphe Kur'an'da demek? Olabilir ha? demektir biraz düşünen bu soruyu soramaz böyle bir cümleyi konuşanın cümlesini bitirmesini bekleyemez kapatır cihazını estağfurullah der iki rekat namaz kılar Kuran'ımızda filan yerinde <gülüyor> hata olmasını söyledi filan kafir böyle bile denemez Allah o kadına rahmet etsin müthiş bir hatıra Hepimiz için. Ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'ın sözü değil. Fakhruddin er-Razi rahmetullahi aleyh kelam ilminin usulü fıkhın ve tefsirin imamıdır. Kelam ilminde de meşhurdur. Bir gün Bağdat'ta geziyormuş. O gezerken tabii talebeleri de peşinden dolaşıyorlar. Ağzından çıkan bir cümleyi not edecek. Yani şimdi ve geçmiş asırlarda bir muadili yok bu bahsettiğim Fakhruddin er-Razi Razi tefsiri diye tefsiri meşhurdur. Müthiş bir hazine yani. Tefsiri de hazine. Allah onu Kur'an ehliyle beraber cennetinde takdir buyursun. Bizi de orada izzet ikram görenlerden etsin. Kadının biri de kalabalık görmüş çarşıda. O Fakrıddin-ül Razi'nin yanında dolaşanlardan birine demiş. Yavrum halife mi çıktı çarşıya nedir bu kalabalık demiş. Yaşlı kadın. Yok teyze demiş, halife değil, fakrut dini razi çıktı. E kimdir bu yeni khalife mi demiş. Ya sen bilmiyor musun fakrut dini razi? Bilmiyorum demiş. Çok büyük alimdir bu demiş. Ne alimidir bu demiş? Demiş teyze öyle büyük bir kelam alimi ki bu. Şimdi burada sorsan Allah'ın varlığı ile ilgili. Bin tane belge getirir sana demiş. Öyle büyük bir kelam alemidir. Kadın dudağını bükmüş. Onun bin şüphesi olmasa bin belge aramazdı demiş. Yoluna devam etmiş. Talebeleri becerip bunu Fakrıddin-i iletmişler. Derler ki vefat edeceği zaman hastalandı işte öleceğini anlayınca talebelerini çağırmış yavrum demiş. Şahit olun, o ihtiyar kadın gibi ölüyorum demiş. Şimdi bu ayet değil, hadis değil. Ama müminler olarak, Kur'an'ımızda, bir konu konuşulacak da, o konu, öyle midir, böyle midir diye biri çıkacak. Benim gözüme baka baka konuşma yapacak. Ben onu dinleyeceğim yuh be ne dedin diye güya proteste edeceğim sonra da Rabbimin huzuruna Kur'an'a yüzde yüz iman etmiş biri olarak çıkacağım <gülüyor> çok zor bir şey bu çok zor onun için Kur'an'ımızın etrafındaki en küçük fitneden doğu ile batı arası kadar mesafe uzak durmalıyız ve küçük bir ağabey tavsiyesi kimse şeytana karşı kalbini garantide hissetmesin. Bu kafir ne anlatıyor be? Dediğin şeyin, savunucusu olursun bir sene sonra fark edemezsin. Mikrop bulaşmaz bir yürek yoktur. Uzak dur, Allah'a havale et. Ve, bir başka, tavsiye edilecek beşinci sebebimiz, yeniden nesil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın faziletleri Kur'an'ın azameti Kur'an'ın sevabı ile ilgili hadislerini yeniden ele alalım filan sureyi okuyana şu vaat vardır diyor mesela sahih hadisi şerifte bakara ve Ali İmran surelerini okumayı tavsiye edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her evde yılda bir defa okunsun diyor. Bu tür hadisi şerifleri yeniden canlandıralım ki Kur'an'la mesafemiz biraz daha yakın olsun. Ve bir başka tavsiyemiz Kur'an-ı şanı okurken huşu'u dediğimiz yani Allah'ın sözünü dinleme zevki o vecilet kulubuhum, kalbin ürperdiği şey. O tüyleri diken diken yapan hassasiyet. Buna huşu diyoruz. Namazda da huşu'dur aranan şey. Kur'an okurken de huşu'dur aranan şey. Nasıl oruçta gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, sigara dumanından uzak durmaktır? Orucun gereği. Kur'an ve namazın gereği de huşu'udur. Peki bu huşu nasıl sağlanacak? Ne ile bozuluyorsa onu kaldırarak. Kur'an okuduğun yerde bilgisayar varsa o bozuyordur huşu onu. Gürültülü bir ortamda oturuyorsan o bozuyordur. Para sayarak Kur'an okuyorsan o bozuyordur. Herkesin anti huşu kendine mahsus. Mesela hafızların huşu neden, bozulma nedeni çok farklıdır. Hafız aynı ayetleri sallana sallana sallana sallana beş senedir okuduğu için, o bir yandan oraya bakar, bu yandan bakar, öyle okur. Hafız bunu engellemeli. Nasıl engeller hafız bunu? Tek çaresi var. Hafız başka bir hafıza diyecek, beni dinlesene okuyayım. Kendi başına hafız zor konsantre olur. Tabii takvası olanlar ayrı. Belki biz kendi kendi düzeyimize bakarak bunu söylüyoruz. Dur belki ama hafız mesela ne yapacak? Ee, Ramazan-ı Şerif'te hatimle teravih kıldıracak. Mesela iki tane yarım hafıza ya da sadece yüzünden takip edebilenleri beni dinleyin diyecek. Size her gün bir cüz okuyayım. O da kendine o şekilde tavsiye edecek. Herkes kendi tedavi yöntemini bulacak. Aradığımız şey huşudur. Huşuğu nasıl kaybettiysen öyle bulacaksın. Herkesin nasıl kaybettiği kendine yönelik bir sebeptir. Ve yeniden Kur'an'la barışmanın en kestirme yolu hemen ayda bir kere de olsa teheccüde kalkıp teheccütten sonra okuyabildiğin kadar Kur'an okumaktır. Bir satır olur. Bir sayfa olur, üç sayfa olur. Sabah namazını camide kıl, kaç sayfa kursan oku. E bir satır biliyorum ben, o bir satırı 200 kere okudum, ok. Allah kabul etsin. Ayşe anamız bir yatsı namazın vaktinden <gülüyor> ta sabah namazı vaktine kadar. Duha suresinden, ve lestov feyugtiik Rabbu kafatar <gülüyor> da. فَلَسَوْ فَيُعْط۪يكَ رَبُّكَ فَتَرْضَٓا Bu ayeti okumuş sabaha kadar. Niye? Tahmin ediyorsunuz tabi. Ayet ne demek? Sana Rabbin tamam ya Rabbi deyinceye kadar verecek ey peygamber diyor. Ayşe'yi de ister sonunda diye şefaat, umudu bu ayette gördüğü için sabaha kadar herhalde 3-4 bin defa okumuştur bu ayeti. Biz başka sahabir duymuş onun evde pencereden bunu okuduğunu kim bilir her gece böyle okuyordu. O gece duymuşlar sadece. Bu da var. İhlas suresini 500 defa okuyabilirsin. Gece sessizliğinde Allah, sen ve Kur'an. Bu buluşma çok güçlü bir buluşma. Ama akşam yatarken arkadaşlar sizi gece rahatsız edebilirim. Ben teheccüde kalkacağım ve Kur'an okuyacağım inşallah. Yani ışığı yakabilirim. Rahatsız olmayan arkadaşlar. E ne yapalım biz de böyle bir takva yapıyoruz. Böyle dersen e bu yurtta yaptığın tiyatro olur. Ya da hanımına ben sessiz kalkmaya çalışacağım ama yani rahatsız olursan bir teheccüd kılacağız bu gece işte inşallah. Meleklerden başkasını şahit tutmamak lazım. Kalite düşer, emek boşa gider. Evet, bir başka neden gece buluşması. Bu gece buluşması Kur'an'la gece buluşması tabii. Bir başka tavsiyem kardeşlerim. Kur'an günlüğü diye bir defter tavsiye ederim hele genç kardeşlerime. Hafızlara. Hafız olmayanlara Kur'an okumayan olmadığımıza olmadığına göre içimizde. Bu yarından da olabilir. Bugün okuduğun ayette yedi defa şu ayeti okudum. Bugün aramızdaki engel ne? Kur'an'la dersini dinledim, not tutmaya başladım. Bugün Fil suresini merak ettim, filanca müfessirden orayı okudum. Bugün filanca dersteydim, orada Nahl suresinin 80. ayeti vardı. Ben de o 80. ayeti geldim, ezberledim. Bugün 7 sayfa okudum. Bu Kur'an günlüğü çok işe yarar. Bir, bir sene sonra geri döndüğünde gözünü yaşartacak şeyler de bulursun. Allah'ın kitabına karşı azmış bu vefa yahu deyip hızla katarsın. Senden sonra da çocukların, torunların o defter üzerinden seni iyi hatırlarlar. Kur'an günlüğü diye şeyler tutalım edebiyat yapmayalım ama çünkü o melekleri bizimle beraber başkaları da okurlar Rabbim engelsiz bir şekilde Kur'an'la buluştuğumuz hayatımızı yakın etsin bunun için gayreti cihat bilmeyi ve bu cihada koşmayı hepimize kolay etsin bu, Allah'a ﷻ ﷺ Sıddık, Sıddıq, Sıddık, Sıddıq, Sıddık, Sıddıq, Sıddık, Sıddıq, Sıddık, Sıddıq,